Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Wanaziatı <gülüyor> Kafirlerin ruhlarını şiddetle söküp çıkaranlara müminlerin ruhlarını yavaş yavaş kolaylıkla çekip alanlara emrolundukları şeye süratle yüzüp gidenlere sonra yarışıp geçenlere sonra işleri düzenleyenlere bütün bu vazifeleri yapan meleklere yemin olsun ki öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz o gün o sarsıntı Sur'a ilk üfürülüş sarsacak. <gülüyor> Onu arkadan gelen ikinci üfürülüş takip edecek. <gülüyor> o gün dehşetten kalpler şiddetle çarpıcıdır. <gülüyor> Gözleri korkudan yere bakar bir haldedir. <gülüyor> diyorlar ki Şüphesiz biz gerçekten öldükten sonra yine eski hale döndürülecek kimseler miyiz Çürümüş kemikler haline geldiğimiz zaman mı? O takdirde bu hüsranlı bir dönüştür dediler Halbuki o dönüş ancak tek bir haykırıştan, sura ikinci üfürüşten ibarettir. <gülüyor> bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak meydanda, mahşer yerinde olan kimselerdir. <gülüyor> Ey Resulüm, Musa'nın haberi sana gelmedi mi? İzmâdâhu Rabbuhu bil mukaddesi Hani Rabbi ona mukaddes vaadi olan Tuva'da mida buyurmuştu. Firavun'a git. Çünkü o çok azdı. <gülüyor> Bu yüzden ona dedi ki, senin şirk ve isyandan temizlenmeye meylin var mı? Seni Rabbine giden yola irşat edeyim de böylece onu tanıyasın ve ondan korkasın. Bunun üzerine Musa gitti ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve Allah'a isyan etti sonra fesat peşinde koşarak imandan yüz çevirdi derken sihirbazlarını ve ordusunu toplayıp onlara seslendi ve onlara ben sizin en yüce Rabbinizim dedi Allah da onu ahiretin ve dünyanın İbret verici azabıyla yakalayı verdi. <gülüyor> Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten bir ibret vardır. <gülüyor> Ey öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler. Siz mi yaratılışca daha zorsunuz yoksa gök mü? Onu Allah bina etti. Onun boynunu yükseltip böylece onu düzenledi. Hem gecesini kararttı hem kuşluğunu sabahın ışığını açığa çıkardı vel bundan sonra da yeri döşedi akraca minhâ ve size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere yeryüzünün suyunu ve otlarını çıkardı ve dağlar ki onları yerleştirdi yara Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit. insanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün, ...ve görene cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman... ...artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse... ...artık şüphesiz o kimse için varılacak olan yer ancak cehennemdir. Kim de kıyamet günü Rabbisinin makamından huzurunda durmaktan korkmuş ve nefsini kötü arzulardan men etmişse artık şüphesiz o kimse için varılacak olan yer ancak cennettir. <gülüyor> Sana kıyameti sorarlar. Gelip çatması ne zamandır derler. <gülüyor> Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi ...yalnız Rabbine aittir. Sen ancak... ...ondan korkanları uyarırsın. Onu görecekleri gün... ...sanki onlar... ''Dünyada bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamış gibidirler.''